merhaba. Ben Rauf Kösemen Açık Radyo 94.9'dayız. Sosyal fayda iletişimi üzerine odaklandığımız program Hemzemin başlıyor. Hemzemin'de canlı yayındayız ve yayın masamızda Ferel Kabil var. Ortağım Damla Özlüer, 3. ayına giren ve aşılar falan derken artık bu günlerde huysuzluğu epey üstünde bir velet olan Bulutmart bebek için ilgilendiği, Bulutmart bebek ile ilgilendiği için Hemzemin'i halen canlı sunmaya devam ediyorum. Bugün son zamanlarda yeniden gündemimize giren, mültecilerin göç yollarındaki hallerini ele alan bir kaynak geliştirme ve iletişim çalışmasıyla başlayacağız programa. Arkasından hayvan dostlarımızla ilgili haytapın yaptığı bir kampanya ile o kampanyadan filmler, film serisini kritik ederek devam edeceğiz. Refugees International Japan yani R.I.G. Yani Japon Uluslararası Mülteci Örgütü. Bir proje yapmış, o projeyi ele alacağız. Ama önce RIG'nin kim olduğuna bir bakalım. Web sitesinden aldığımız bilgilere göre Arayji kendini şöyle tanımlıyor. Savaşlar ve çatışmalar nedeniyle yerinden edilen insanların sağlık, eğitim gibi temel sorunlarına ve ekonomik olarak hayatlarını sürdürebilmelerine yönelik projelere odaklı ve bu tür çalışmalar için fon sağlayan bağımsız bir sivil toplum kuruluşu. Merkezi Tokyo'da Araiji'nin fonlarını danışmanlık, rehabilitasyon ve mesleki becerilerin geliştirilmesi için eğitim projelerini e, finanse etmeye vakfetmiş. E, yani birkaç alan var. Danışmanlık yapıyor, rehabilitasyon projelerinde çalışıyor ve mültecilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi e, alanında çalışıyor. Bunlar için de eğitimler organize ediyor. Araiji yani Japon Uluslararası Mülteci Örgütü. Mültecilerle çalışan kuruluşlar tarafından yürütülen sürdürülebilirlik projelere veriyor fon desteğini. Şimdi web sitesinde yapılan bağışların, mültecilerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmanın yanında, onların vatanlarına nihai dönüşü amacıyla da kullanılacağının altı çiziliyor. Burası önemli. Yani vatanlarına nihai dönüş kavramı çok kullanılan bir kavram değil ne yazık ki. Biz insani yardım dediğimiz zaman mültecilerin günlük hayatlarını kolaylaştırmak, ya da e, hani en ileri şeyiyle gitmek istedikleri ülkelere onları götürmek gibi bir yerden bakıyoruz ama daha bütünsel bir bakışa ihtiyacımız var. Terk ettikleri toprakların yani içinde büyüdükleri vatanlarının yeniden geri dönülebilir hale getirilebilmesi e, ya da mültecilerin bu mültecilikleri süresinde e, tekrar vatanlarına dönmek isterlerse dönebilecekleri koşullarda e, hayatlarını idame etmelerinin sağlanması. Bu sürdürülebilirlik en önemli şey. E, aracı işte buna dikkat çekiyor. Bu benim için önemli. E, pek çok sivil toplum örgütü çünkü işin bu tarafını atlıyor. Şimdi bir, bir, bir, bir bireysel projeye de e, yaklaşık 25 bin dolar civarında hibe veriyor. E, 79 yılından bu yana var. Ve o günden bu yana da toplam 11 milyon dolar harcamış. Bu 11 milyon dolarla 800'den fazla da projeyi... Finanse etmiş. Şimdi bu bağış kampanyası... ...çok ilginç bir bağış kampanyası hakikaten. Bundan biraz uzun söz etmek isterim size ama... ...programın sınırlıkları içinde yine de. E, Refugee Collection baş, başlığını taşıyor bu. Yani mülteci koleksiyonu. Hani vardır ya şeylerin... E, ...nedir... ...moda şirketlerinin e, sundukları koleksiyonlar... ...o tür bir şeye gönderme yapıyor. Projenin bir cümlelik açıklaması var... ...ve fikri oldukça iyi anlatıyor. Şöyle diyor... Mültecilerin bağışladıklarını satın alırsanız... ...mültecilere bağış yapmış olursunuz. Biraz açacağım. Tam ne olduğunu anlatacağım. Çok çarpıcı ve basit bir fikir. E, çünkü Arayji... ...mültecilerin göç yollarında bıraktıkları nesneleri toplamış. Ve onları paketleyerek satışa sunmuş. Normalde pazara sürülen bir sanayi ürünü gibi paketlenmiş bu nesneler. Siz bu nesneleri satın alıyorsunuz. Ve harcadığınız para... ...yine mültecilerin ihtiyaçları için... ...harcanmak üzere araycı fonlarına aktarılıyor. Ürünlerin konulduğu ambalajlar... ...bu tür ürünlerin ambalajlarına... ...benzetilerek yapılmış. Yani mesela bir diş fırçası düşünün... ...marketlerde nasıl paketlerde satılıyor diş fırçaları... ...işte böyle vakumlu... E, ...kalın plastiklerin içinde... ...arkasında bir şey var... ...işte e, ürünün niteliğini anlatan bir karton var... ...o karton böyle biraz can canlı falan... E, ...aşağı yukarı böyle bir paketleme içinde satıyor... Mesela bir radyoyu karton kutuya koyup satıyor. Bir tişörtü önünde karton olan bir şeffaf poşete koyup satıyor. Bu ambalajlarda olanlar çok e, trajediyi de çok iyi anlatan bize e, bir takım nesneler. Bu nesnelere isimler verilmiş. Yani her kutuyu satın aldığınızda veya her paketi satın aldığınızda onun bir adı var. Hani atıyorum... Orta yoğunluklu diş fırçası filan gibi laflar vardır ya. Onun gibi laflar var burada. Spor ayakkabı demiyor mesela. Yıpranmış ayakkabı diyor. Eski sandalet. Hırpani ayakkabılar. Harap olmuş çinko kase. Kör bıçak. Paramparça havlu takımı. Parçalara ayrılmış CD kutusu. Yırtık sandalet. Sökük torba. Evrimiş terlik. Erimiş dış fırçası. Bitmiş bir ilacın kutusu, mahvolmuş film kamerası, kirden görünmeyen radyo, kırık cep telefonu, paslı kaşık, kenarı çentik kupa, çatlak cam bardak, dağılmış sandalet, parçalanmış tişört. Bunun gibi ürünleri satın alarak Arayes'in müşteri çalışmaları için harcayacağı fonlara destek olabiliyorsunuz. Gerçekten müthiş bir proje. Ee, biraz daha detay vereyim diyelim ki işte hemen önümde açık şu anda kırılmış kaset çalar diyor broken tape player nereden bulunduğunu yazıyor Kule 24 yaşında Myanmar'da ee, bu e, mültecinin neler yaşadığı hangi durumda bunu e, bu şeyi geride bıraktığı anlatılıyor mesela bir şey soldier attack diyor burada bir askeri saldırı sırasında ...o bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Çok sevdiği müzik dinlemeyi de çok severdi. Ve e, bir kaset çalardan dinliyordu. İşte o kaset çalar diyor, şimdi sizin olabilir. Buradaki acayiplik şu, siz o kaset çaları satın aldığınızda... ...yani onun size bağışladığı kaset çaları aldığınızda... ...ona bağış yapmış oluyorsunuz, mültecilerin size bağışladığı kaset çaları. Cümleyi tekrar okuyalım. Şöyle bir cümle vardı. Mültecilerin bağışladıklarını satın alırsanız mülteciler ba mültecilere bağış yapmış olursunuz. Verimli bir proje, hüzünlendirici ve çarpıcı bir proje gördüğünüz gibi, duyduğunuz gibi. Ama daha da önemlisi harekete geçirici bir proje. Emeği geçenlerin eline sağlık deyip ikinci konumuza geçeceğim. İkinci konumuz Hayvan Hakları Konfederasyonu Haytap'ın bu yılın başından beri sürdürdüğü sahiplenim kampanyası. Bir önceki kampanyasını alınıp terk edilen hayvanların durumlarına dikkat çektiği ''Beni Terk Etme'' başlığıyla yapan Haytap, bu yılın başından beri sahipliğinin başlığıyla yeni bir kampanya yürütüyor. Bu kampanyadan örnek filmler üzerinde konuşacağız. Ama önce bir müzik arası vereceğiz. Ele aldığımız vakaya uygun bir müzik. E, şarkı Rufus Thomas tarafından seslendirilmiş ''Walking the Dog'' give a dog Hello. walking better Aytap'ın ilk filmlerinden biri, bakım evinden sahiplenin, ona yeni bir hayat verin başlığını taşıyor. Bir dakikalık kamu spotu olarak hazırlanmış bu film. E, yayınladığımız burada birazdan sesini dinleyeceğiz, ama bu e, önce bir anons yapayım. E, bu filmlerin linklerini Mira İstanbul adresinden Twitter'dan takip edebilirsiniz. Şu sıralarda paylaşılıyor olacak. Birkaç dakika içinde paylaşacağım. Oldukça duygusal bir film. Yeni bir hayvan dostu edinmek istiyorsanız pet shop yerine yani hayvan dükkanları yerine bakım evlerine gidin diyor. Dinleyelim. Sonra diğer filmler üzerinden de bu film üzerinden de konuşmaya devam edeceğiz. İki doğdun boza, iyi ki doğdun boza, Sokaklarda sa bakım evde bosa Pes ve üretim çiftliklerinden alınan hayvanlar ne yazık ki sokağa bırakılıyor bakım evlerinde kaderine terk ediliyor Sizde karşılıksız sevgiyi tadacağınız bir dost arıyorsanız binlerce sahipsiz köpek ve kedi yeniden doğmak için bakım evlerinde, ...sizi bekliyorum. Güneş doğsun... ...bir dost bulsun... ...yeniden doğsun... ...boza... Film bir ailenin evinde... ...işte böyle... Çoluk çocuk toplanmışlar... ...fotoğraflar çekiliyor... ...kapıdan işte anne giriyor... ...elinde bir pasta var... ...üstünde mumlar var ve... Kahraman Boza'mızda orada oturuyor işte harflerden yapılmış böyle iyi ki doğdum Boza yazısı var duvarda falan film böyle başlıyor. Yani biz aslında hep öyle hatırlıyoruz bu dostlarımızı böyle güzel zamanlarımızda bizimle neşeli neşeli beraberken hatırlıyoruz. Ama Boza'nın buradan e, bu sürece nasıl geldiğini ya da bu süreçten sonra başına neler geleceğini e, anlatıyor. Siz nasıl anlamak isterseniz aslında bunu. Ee, şeylerden alınan, pet shoplardan alınan ya da işte hayvan yetiştirme çiftliklerinden alınan e, şeylerin hayvan dostlarımızın e, sonunda tekrar sokağa bırakıldığını sıklıkla söylüyor. E, buna gerek yok diyor. Zaten sahiplenmeyi bekleyen çok fazla hayvan var diyor ortalıkta. Onları almanız lazım. Eğer bir dost istiyorsanız, bir hayvan dost istiyorsanız. Onun üzerinden... E, bir şey üzerinden yani sahip ne denir bakım evi ya da e, neden almanızı tercih edin diyor. E, burada didaktik bir üslup var. Bir dakika oldukça uzun bir süre zaten bir film için. Kamu spotu bu. E, bu didaktik üslup bize biraz da durumu anlatıyor. Yani bilgi veriyor neler oluyor diye. O yüzden de gerekli. Hani kendi başına kötü bir şey değil. Seyirliği de yeniden seyirlik değeri de kötü bir film değil yani birkaç kez seyretmeye e, dayanıklı bir film. Ama asıl üzerinde konuşacağımız üç film oldukça ufuk açan ve sorgulayıcı bir içerikle de yaratılmış. Şimdi sırasıyla bu üç filmi arka arkaya dinleyeceğiz ondan sonra üzerinde konuşacağız. Kimse beni umursamıyordu. Görünmezdim sanki onlar için. Gözümün içine bakan, derdimi anlayan hiç kimse yoktu. Neyse ki bir gün o beni buldu. Köpeğim kucu. Kim kime yeni bir hayat verir bilemezsiniz. Sahiplenin. Annemi ve babamı çok küçük yaşta kaybettim. Kendim bildim bilili hep tek başımaydım. Birinin beni sevmesini çok istedim. Ama yüzüme bakan pek kimse olmadı. Sonra bir gün onunla tanıştım. Köpeğim Leo. Kim kime yeni bir hayat verir bilemezsiniz. Sahiplenin. Yapayalnızdım. Sokaklarda öyle tek başıma dolaşıyordum. Sağlığım her gün kötüye gidiyordu. Ve bana yardım eden kimsem yoktu. Ta ki onunla <gülüyor> Lili ile tanışana kadar. Kim kime yeni bir hayat verir bilemezsiniz. Sahiplenin. Dinlediğiniz filmler fark ettiğiniz gibi kim kime yeni bir hayat verir sorusunu soruyor bize. Oldukça kışkırtıcı ve düşündürücü. Üç film, üç ayrı kimlik üzerinden e, gitmiş. Bir tanesi ilk dinlediğiniz şehirli bir genç adam. Sahilde dolaşıyor, e, köpeğiyle oynuyor filan ama tabii biz önce köpeği görüyoruz. Sanki bize köpek konuşuyormuş gibi öyle bir hani omuz plan diyelim ona. Omuz plan bir kamera çekimiyle. İkincisinde bir genç kadın var. Üçüncüsünde de bir yaşlı emekli e, amca var. Bunlar hep insanlık trajedileri zannediyoruz. Yani insanların birbirlerinin yüzüne bakmaması, sosyal dışlanma veya özgüven sorunları yüzünden kendilerini diğer insanlardan ayrı düşünmeleri, ayrı tutmaları. Bunların tamamının insanlara ait sorunlar olduğunu varsayıyoruz. Yani böyle bir otomatik olarak, bilinç dışı olarak böyle algılıyoruz bu süreci. Bu film aslında bunun öyle olmadığını söylüyor. Yani karşımızda Duyguları olan, akılları olan, ruhları olan canlılar var. Ve o canlılar sokağa atılıyorlar. Kimse onlara dönüp bakmıyor. Sosyal olarak dışlanıyorlar. Zorluklar çekiyorlar. Ee, şimdi buraya kadar evet bütün bunlar oluyor ama bizden farkları şu. Bir insan uygarlığının egemenliği altında yaşıyorlar onlar. Dolayısıyla bizim korumamız olmadan yani onlara karşı görevlerimizi yerine getirmeden diyelim. Hani burada hak ve görev meselesi biraz birbirine karışıyor ama evet hayvanların hakları var ama bir de bizim onlara karşı yerine getirmemiz gereken görevlerimiz var. E çünkü bu dünyanın hakimi olarak her tarafı işgal ediyoruz. Bu e, yaşamın bu kadar belirleyici unsuru haline geldiysek o zaman bu belirleyicilikten gelen görevlerimiz de var. E, doğal bir canlı olarak doğal haklarının yanı sıra e, hayvanların. Kampanya büyük oranda köpeklerin... ...sahiplenilmesi üzerinden gitmiş. Çünkü aslında en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Şu anda sokağa bırakılan köpekler... ...işte barınaklardan sahiplendirilmeyi bekleyen köpekler gibi. Özellikle bireylerin sosyal hayata tutunmaları üzerinden... ...yaşadıkları sorunları anlatıyor film ama... ...hayvanların yani bir hayvan dost ile bu sorunları gidermeleri fikrini bize söylüyor. Sürprizli bir film. Yeniden seyirlik değeri de çok güçlü. Hayvanlar da çok sevimli hayvanlar burada kullanılan köpekler... Ee, i̇lk başta biraz böyle görüntüleri mahsun işte bize kameraya bakarak zor teması kurarak biraz kafaları zaman zaman önde zaman zaman etraflarını kontrol ederek konuşuyorlar gibi gözüküyor. Ee, ama sonra işte önce bir kumsalda böyle sakince oturan bir köpek görürken kamera yana doğru kaydığında onun e, birlikte yaşadığı e, genç adamla olan ilişkisini görüyorsunuz. Ya da işte bir kanepede oturan bir köpek var önce sonra oradaki emekli amcayla olan iletişimini görüyorsunuz o köpeğin gibi böyle devam ediyor Ya yani bu trajedilerin insan trajedisi olarak açıkladığımız konuştuğumuz vesaire bütün bu trajedilerin sadece bize ait olmadığını hayvan dostlarımıza da dostlarımızın da bunu yaşadığını hatta bunu bizim yaşattığımızı anlatıyor Vallahi emeği geçenlerin yazanların çizenlerin çekenlerin eline sağlık daha fazla yayılması lazım linklerini paylaşıyoruz demiştim Paylaştığımız linkleri siz de paylaşın. Daha çok insan duysun, daha çok insan bu e, etkiyle karşılaşsın e, diyorum. Şimdi bir müzik arası daha vereceğiz. Sonra programımızı bitireceğiz. Yine ele aldığımız vakaya köpek dostlarımıza ilişkilere uygun bir şarkı gelecek. Yılsten, Dogs Life. just say Just laying in the sun, I'll take a dog's life, cause I don't care for this one, chasing trains and planes and rain, where is my rain, falling Take a dog's life Bugün 6 Eylül 2016 Açık Radyo 94.9'da yayınlanan hem demin canlı yayındayız. Ben Rauf Kösemen ile birliktesiniz. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Sosyal fayda reklamcılığı üzerine bir program olan hemzeminde canlı yayında mültecilerin göç yollarındaki hallerini ele alan bir kaynak geliştirme ve iletişim çalışması olan Refugee Collection. Yani mülteci koleksiyonu e, kampanyasını ve Hayvan Hakları Konfederasyonu Haytap'ın bu yılın başından beri sürdürdüğü sahiplenin kampanyasını konuştuk ve değerlendirdik. Müzik seçimini ortağım Damla Özler yaptı. Yayın masamızda Ferya Kabil vardı. Hemzemin her salı saat 16.30'da açık radyo 94.9'da. Gelecek hafta aynı saatte görüşelim diyorum. Hoşçakalın. Hemzemin. Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için. Fikirler, tartışmalar, örnekler. hazırlayan ve sunanlar dam